Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri, güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağın'ın Hukuku programının bugünkü konuğunun Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Savaş Bozbel olduğunu belirtmekle başlayayım programa. Hoş geldiniz hoş Sayın Bozbel. Efendim, Teşekkür olduk. ederiz. Böyle hafta başı yoğun trafik canlı yayın konuğumuz olmayı kabul ettiniz. Sağ olun. Estağfurullah. Bugün Sayın Bozbell'le aslında temel konu internet erişim engellemeleri Türkiye ve dünyada özel olarak da şu malum haftalardır hatta neredeyse artık aylardır diyebileceğimiz kadar uzamış bulunan blogspot.com erişim engeli. Meselesiydi ama e, gene onu konuşacağız ama e, aydınlatmanızı rica edeceğiz teorik olarak ve pratik olarak fakat e, hafta sonuna doğru nur topu gibi yeni bir gündem konumuz oldu e, internet ve özgürlük e, bağlamında Türkiye'de o da e, bilgi teknolojileri ve iletişim kurulunun bir kararıydı. E, bu kararda şeye ait olan e, internetin e, güvenli kullanımına ilişkin usul ve esaslar hatta as, esaslar taslağı diye yazılıp çiziliyor. E, çoğu sivil toplum örgütü harekete geçti. Danıştay'a kadar götürüldü. E, Biyanet götürdü. E, çeşitli şeyler basında yer aldı. Onlara programın ikinci bölümünde esasen değinmek istiyorum ben kısaca. Ve bu konuyu konuşacağız. O yüzden e, konuğumuz olmayı kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ve hemen geçelim <gülüyor> isterseniz. Evet. İnternet erişim engellemeleri konusu dendiğinde Türkiye'de manzara nedir? Teorik olarak ve pratik olarak olması gereken nedir? Batı'da nedir? Evet, internet erişim engellemeleri e, bizde uygulamadan kaynaklanan daha ziyade sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Erişim engellemeleriyle ilgili ilk akla gelen kanun meşhur 5651 sayılı kanunumuz. O kanunda 8. maddesinde belirtilen katalog suçlar var. Bu katalog suçlarla ilgili herhangi bir şekilde karar alınmışsa mahkeme kanalıyla mahkeme marifetiyle yahut da bazı hallerde resen ...iletişim başkanlığı tarafından harekete geçilip o internet sitesi erişime engellenebiliyor. Özellikle yer sağlacının yurt dışında olması ve bazı suçlarla mesela çocuk pornografisi içerikli internet siteleri ilgili olaraktan. Bunun haricinde katalog suçlar haricinde yani 8. maddede sayılan suçlar haricinde... ...kural olarak internet erişiminin engellenmesi mümkün değil. Ama. Durum böyle, kanun düzenleme böyle. Ancak bu e, klasik anlamda internet erişimi, bunun haricinde internet erişimi engelleme verilmesine de engel değil. Ancak mahkemelerce bu e, çok e, sık kullanılmaya başlandı, erişim engelleme. Özellikle yer sağlayıcının ve içerik sağlayıcının yurt dışında olması durumunda işin kolaycılığına kaçılır oldu. E, özellikle yazdığımız bir makalede de belirttiğimiz üzere e, fikri hakların ihlali halinde internetin erişiminin engellenmesi mümkün değil. Çünkü... Bu konuda access provider dediğimiz erişim sağlayıcıların herhangi bir yükümlülüğü yok. Birincisi bu. İkincisi 5651 sayılı kanunda da bu böyle. Çünkü onların sorumluluğu internet servis sağlayıcılarının yani... Access Provider, Content Provider ve Hosting Provider'in yer sağlayıcılarının sorumlulukları ve tanımları verilmiş. Bu tanımlara baktığımız zaman erişim sağlayıcının böyle bir sorumluluğu yok. Yani erişimi engellemekle aslında bir yükümlülüğü yok. Ülkemize maalesef dediğim gibi bu tür e, konularda rahatlıkla erişimi engelleme kararı verilebilmekte. Bunun sebebi ise mahkemeler e, konuyu bilmemekteler e, kararı veren hakim savcılar. İkincisi biraz avukatların da işgüzarlığı var açıkçası. İşte son yaşadığımız olaylarda dediğim gibi hak ihlallerinde bunun verilememesi gerekir. <gülüyor> ee, verilememesi <gülüyor> gerekmesine rağmen <gülüyor> bu tür kararlar alınıyor. Dediğim gibi mahkemelerin konuyu bilmemesinden ve mahkemelerin e, avukatların işgüzarlığından dolayı. Yurt dışında durum nasıldır derseniz Almanya'yı yakından takip etmem dolayısıyla orada biliyorum. E, birincisi Almanya'da mesela çocuk pornografisiyle ilgili olaraktan bir kanun tasarısı var idi. E, onun şu andaki akıbetini bilmiyorum ama tasarının getirdiği sistem şu şekildeydi. E, Bundeskriminalamt dediğimiz Federal Suç Dairesi internet servis sağlayıcılarla bir sözleşme yapacak ve bu sözleşme kapsamında e, Federal Suç Dairesi internet servis sağlayıcılarına bazı yükümlülükleri getirecek. Neydi bu yükümlülükler? Özellikle çocuk pornografisini içerikli sitelerin erişiminin engellenmesi yükümlülüğü. Ama bu sözleşme bazı bir yükümlülüktü. Dolayısıyla sözleşme imzalamıyorsanız böyle bir yükümlülüğünüz yok. Ha, kanun ama böyle bir yükümlülük öngörüyordu e, işletmeciler açısından. Yani siz böyle bir sözleşme yapacaksınız faaliyette bulunmak istiyorsanız diye. Ama dediğim gibi akıbet hakkında herhangi bir e, şeyim yok. Yurt dışındaki bir başka fikri hak ihlallerinde ise mahkemeler e, çok e, kaçınmaktalar erişim engelleme kararı verilmesinde. Çünkü bunun ihlal ortadan kaldırmadığını adeta... Ee, kanepenin altına süpürdüğünü ihlali, ihlalin hı hı. üstünü örttüğünü belirtmektedir. Ki nitekim birebir bir olayda e, Almanya'da dağıtımı yapılan ve sinemalarda gösterilen vizyon filmlerinin gösterildiği bir sitenin ihtiyaç tedbiri yolla erişiminin engellenmesi talebini e, mahkeme reddediyor haklı gerekçeleri. Efendim diyor sizin diyor, hak sahibi olup olmadığınızı ve bunun... E, etkili bir yöntem olup olmadığını diyor ancak mahkeme safasında e, halledilebilecek bir husus. ben ihtiyat tedbir bir yoluyla bunun erişiminin engellenmesine engellenmesini reddediyorum yani olayımızı bir ceza mahkemesi vardı blok engellenmesinde onu e, ayrıntılı olarak tartışabiliriz verildiği gerekçeler nasıl Türkiye'deki mesela? olayı diyorsunuz değil mi Evet hı hı. o ilk önce herkes 56-51 sayılı kanundan bir vukuat oldu da blok erişim engellendi zannetti Türkiye'de sonra çıktı işte ortaya zaten yani Dijitürk'ün e, futbol maçı gösteren e, bazı bloklar olduğundan hareketle Diyarbakır'a gidip Diyarbakır'daki mahkemeden erişim engelleme kararı istemesi şey bu yani kabaca işin e, trafiği böyleydi. Şimdi o, o karara baktığımız zaman e, blok spot kararında zannediyorum Diyarbakır 5. Asya Ceza Mahkemesi'nden verilen bir karar. Neden Diyarbakır'a gidildi? Tabi e, bunu da sorgulamak lazım. Muhtemelen karar alınabilecek bir mahkeme olarak görülüyor. Demin söylediniz işte anlatırken. Evet yani maalesef avukatlarımızın kapanı. avukatlarımızın iş güzarlığı. Burada erişimi engellemeye gerekçe yapılan madde e, FİSEK'in ek dördüncü maddesinin üçüncü fıkrası. Hı hı. E, burada bir sistem getirilmeye çalışılmış. İşte e, özellikle 5101 sayılı kanun 25. maddesiyle e, ilk önce... E, Mürajatta bulunuyorsunuz içerik sağlayıcı efendim bu içerik benim haklarımı ihlal ediyor kaldırın diye. 5.101 sayılı kanun dersek şimdi dinleyici diyecek ki acaba o ne kanunu? Ee, 5.846 sayılı kanunun yani, yani fikir, fikir ve sanat ve eserleri sanat kanununun eserleri. Kanunun, e, ek maddesinin e, dördüncü fıkrasına pardon ek maddenin dördüncü ek maddesinin 3. fıkrasında bir değişiklik yapıyor 5.101 sayılı kanun bu. Yani şu anda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5846 sayılı kanun ek 4. maddesinde bu hüküm yer almakta. Yani Türkçesi bunun e, internete erişim engellemesine meydan verebilecek bir. Aslında düzenleme, düzenleme onu öngörmüyor. Ama sonuçta oraya varıyor değil mi? Maalesef uygulama hatalı. Çünkü hmm. 5000 bu e, ek 4. maddenin getirdiği sistem savcılığa kadar gidiyor. Yani idari bir işlem yapılmasını öngörüyor. İçerik sağlayıcıya müraca ediyorsunuz. Benim haklarımı ihlal ediyorsun. Bu yayını yapma diyeceksiniz. Bunu kaldırmadı. Savcılığa gidiyorsunuz. Olayımıza muhtemelen savcılığa gidildi. Ondan sonra savcılık bunu reddetti. Ondan sonra sulh cezaya. Sulh cezada reddedince aslında cezaya girildiği anlaşılıyor. Olayın içeriğini tabii tam bilmek mümkün değil. Trafik olsa olsa böyle olur diyorsunuz. Neyse evet. biz şimdi o trafiği bir kenara bırakalım. Çünkü sonuç önemli. Sonuçta milyonlarca insanın. Blok yazarı ya da kullanıcısı ya da sadece izleyicisi. Evet, 4 milyon kullanıcı olduğunu bahsediyor. Evet. Önemli bir özgürlüğü engellenmiş oldu. Özgürlük engellemesini bir an için bir kenara koyalım. Bir de zarara uğramış oldular. Yani evet. maddi manevi zarara uğradı bu kadar insan. Bakın e, sevgili Mustafa Akgül hocamız Ankara'da boş durmuyor sağ olsun. Zaten daha önceki YouTube e, e, engelini evet, evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştı. E, şimdi de bu şey için e, blogspot.com olayı için e, Ankara Cumhuriyet Savcılığına gitmiş e, ve suç duyurusunda bulunmuşlar. İnet D olarak İnternet Derneği olarak. Evet. Türk Telekom, Vodafone ve Türksat için ki burada artık kamuya mal olmuş şeyler bunlar her türlü şeyden ve iğnetin web sitesinden görünür. O yüzden okumaktan endişe etmiyorum isimleri. Bu servis sağlayıcılar diyor blogspot.com erişim engellemesi kaldırıldığı halde bu uygulama, kararı bir türlü uygulamıyorlar ve bu konuda ne mahkemeye ne kamuoyuna ne de müşterilerine bilgi verme gereği duymuyorlar diyor evet. internet derneği. Ve şöyle bitirmişler suç duyurusu taleplerinin son cümlesini. Kanımızca iyi niyetten uzak ve sorumsuz, ticari da aykırı davranarak milyonlarca yurttaşımızın ve binlerce şirketin mağdur olmasına neden olmuşlardır. Bu nedenle bu servis sağlayıcılar için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Şimdi Sayın Bozbel size ben bunun yani bu suç duyurusunda bulunma girişiminin veya bulunmanın hukuken... Ee, ne gibi bir sonuç elde edilir edinmez o konudaki fikrinizi soracağım ama e, bunun yanı sıra e, şey de var e, bir e, harf hatası yüzünden olay iyice bir hukuk komedisine dönüştü yani Diyarbakır Mahkemesi'ne e, Yaman Akdeniz ve arkadaşları bir dava açarak İdil Elveriş diye bir blog yazarı hakkında yani evet. dava, esas davalı o ee, ...dava açarak şeyi kaldırttılar... ...erişim engellemesi kararını ...ama o kararı kaldıran kararda... ...Blogspot.com yerine... ...Blogsport... ...bir R harfi eklemiş... ...mahkeme katibi ...Blogsport.com... ...diye yazıldığı için... ...bir de bu yüzden kalkmamış... ...kalkamamış... ...hala kalkmadı o daire de... Da. ...yani bir kalkmama sebebi de bu... ...şimdi bir yandan... Ee, bu kaldırma kararı uygulamaya konmuyor diye Mustafa Akgül ve İnternet Derneği'nin yaptığı suç duyurusu var. Bir yandan öbür hukuk komitesi harf hatası vesaire bütün bunlardan doğan e, olumsuzlukları e, sorumlulukları kim tazmin edecek ve nasıl? Böyle basit bir soru var ortada. Evet basit Buyurun. ama aslında komplike karışık bir soru. Buyurun bakın. Çünkü e, sorumluluk hukukumuz bakımından burada e, sorumluluğun tespiti oldukça zor. Birincisi bir defa e, tebrik ve takdir etmek lazım internet derneğini e, bu tür girişimlerde bulunması nedeniyle. E, yani şikayetlerimizi yapmamız gerekir. Gerekli yerlere, adli mercilere, idari makamlara neresi olursa olsun. E, fakat bizim e, belki de millet olaraktan, yurttaş olaraktan en az yaptığımız bir şey kendi haklarımıza sahip çıkmamamız. Burada e, bloku olan bütün e, münferit e, vatandaşlarımızın da gidip şikayette bulunması lazım. Çünkü esas zararı görenler onlar. Nereye şikayette bulunsunlar. Hı -hı. E, i̇nternet başkanlığına, işte e, BTK'nın internet başkanlığına şikayette bulunsunlar, Hı -hı. iletişim başkanlığına. E, bu tür makamlara şikayette bulunabilirler. Hı hı. E, yani bu e, internet deneyinin yaptığı şikayetler yanında yapılabilecek bir şikayetler. Olayımızda sorumlulukla alakalı dediniz. Burada e, bir harf hatasından dolayı eğer bu internet sitesi açılamıyorsa sorumluluk tespiti oldukça zor. Çünkü sizin e, doğrudan hakim ve savcılara e, dava açmanız ve onlardan tazminat istemeniz şu andaki hukuk mevzuatımızda mümkün değil. Ancak Adalet Bakanlığı'na e, tam yargı davası açabilirsiniz. İdari e, yargı sistemi içerisinde bunu yapabilirsiniz. Efendim benim zararım oluştu. Benim bir blokum vardı. Şu kadar işte benim e, her gün kullanıcım giriş yapardı. Reklam kayıplarım oldu vesaire şeklinde. Böyle bir şey yapılabilir. Tam yargı. Evet tam yargı e, idari sistemi içerisinde. Bunun haricinde e, mahkemeye karşı, hakim savcıya karşı ya da katibe karşı kastı olmadığı müddetçe e, dava açtığınız zaman e, bunun herhangi bir şekilde olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum. E, meğer ki dediğim gibi kastı ya da ağır kusuru ispat edilebilsin. Bunun hmm. haricinde e, herhangi bir şekilde sonuç doğuracak kanaatinde değilim ama bunun peşini bırakmamak lazım. Çünkü dediğiniz gibi bu internetin e, özgür bırakılması gerekir. Bu bizim haberleşme hürriyetimizin kısıtlanması anlamı taşımakta. Yani bir tek blog içerisinde, bir tek YouTube'da yer alan e, video bakımından bütün hepsinin kapatılması kabul edilebilir bir şey değil. Dediğim gibi bir defa 3-5 dakika içerisinde artık her internet kullanıcısı, 12-13 yaşındaki çocuklar dahi bunu çok rahatlıkla dolanabiliyor. Yani etkili Hı -hı. bir yöntem değil. Hı -hı. İkincisi orantılı değil. Yani bir tek video ya da bir tek blog e, olmasına rağmen hepsini kapatıyorsunuz. E, dolayısıyla bu bakımdan hürriyetlerin, haberleşme hürriyetinin ancak kanun çerçevesinde kısıtlanabileceğini öngören anayasa hükmüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. E, burada mahkemeleri de tamamen suçlamamak gerekir. İşin e, teknik boyutu maalesef bilinmiyor. Hakim savcılarımız bilmediği için de böyle kolaylıkla karar verebiliyorlar. Burada e, belki karşılıklı empati kuraraktan hakim savcılarımız bu işin üzerine teknik boyutunu da bilir kişilere e, göndererekten rapor alıp ancak öyle... E, erişim engelleme kararı vermeleri eğer elzemse ki bu konuda dediğim gibi ancak bir ultima dediğimiz yani son çare yöntemi olarak başvurulması gereken bir yöntem. Hı hı. Ancak bu çerçevede karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yoksa diğer türlü e, açılan tazminat davaları vesaire şu andaki sorumluluk hukuku çerçevemizde olumlu sonuçlanmasa bile en azından tazik yaratacağını, baskı yaratacağını düşünüyorum. Ve olumlu bakıyorum. Bütün e, blok sahiplerinin de bu şekilde yapması, şikayette bulunması takdira şayan diye düşünüyorum. Peki bir ara verelim pek böyle hızlı başladık pazartesi pazartesi evet. sabah sabah. Ee, şimdi sevgili Açık Radyo dinleyenleri Bilgi Çağının Hukuku programı bugün Zuhal Olcay'ın başucu şarkılarından beni kategorize etme şarkısını çalmak istiyor sizlere. Evet. Sebebini ikinci yarıda anlayacağız hep beraber. Seni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma Karikatürleştirme beni ilahlaştırma, Tabulaştırma sakın tapulaştırma. Seni öyle sevdim Öyle sevdim Seni öyle sevdim Öyle mi sevdim? Matematikleştirme beni. Çarpma, bölme, toplama, çıkartma sakın hesaplaştırma Mekanikleştirme beni, otomatikleştirme. Beni yarıştırma onunla, bunla Karşılaştırma Seni öyle sevdim, öyle sevdim. aştırmı, depolaştırma Duygularım yok oldu, yüreğimi asırlaştırma Beni demoralize etme, depolitize etme Her işten kaçar oldum, illegalize etme Seni öyle sevdim, öyle sevdim mi Seni öyle sevdim Zuhal Olcay beni kategorize etme dedi. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Biz de ona katılıyoruz. Bizi kategorize etme diyoruz. Kime diyoruz? Çünkü yeni bir e, taslağımız oldu programın birinci yarısında. Bugünkü konuğumuz Kadir As Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye'nin sayılı bilişim hukukçularından Sayın Doçent Doktor Savaş Bozbel ile birlikteyiz. Onunla da konuştuk. Programın ilk yarısında Blogspot.com yasağını ve bunun yarattığı hukuki sorunları, sorumluları ve neler yapılabileceğini konuştuk. Bu konuyu programın ikinci yarısında yani şimdiye atmıştık. O da hepimizi kategorize edecek olan yeni bir uygulama. İnternetin güvenli kullanımına dair usul ve esaslar onun adı. Kesinleşti aslında 6 ay sonra yürürlüğe girecek evet. olmakla birlikte. Buna göre hepimiz ya aile kategorisinde olacağız, ya çocuk kategorisinde olacağız, ya yurt içi ya da standart paket abonesi kategorisinde olacağız. Yani her halükarda e, kategorize edileceğiz ve bildireceğiz. Biz şu kategori deniz diyeceğiz. İnternet kullanmak istiyorsak devletimiz de ona göre bizi filtreleyecek. Hangi içeriği hangi kategoriye göstereceğini karar verecek. Kıyamet bundan koptu geçen hafta sonu. Bu Biyanet ve IPC Vakfı bunu Danıştay'a götürdü. Yürürlüğün durdurulması talebiyle. Bütün sivil toplum örgütleri ve gazeteciler, basın Özgür Basın diyeyim tırnak içinde akaldığı kadarıyla altını kalın kalın çizip duruyor. Bu konuda neler paylaşacaksınız Açık Radyo dinleyenleriyle Sayın Bozbel? Evet bu internetin güvenli kullanımına ilişkin usul ve esaslar 22 Şubat 2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kurul kararı olarak yayınlandı ve 6 ay sonra yürüle girmesi kararlaştırıldı. E, fakat kamuoyundaki e, algılamanın aksine bu bir sansür getirir mi uygulamaya bakmak lazım ama düzenlemeye baktığımız zaman aslında e, kategorize edilme ancak e, güvenli internet erişimini seçtiği zaman kullanıcı söz konusu. Çünkü 7. maddesinin e, 3. 4. fıkrasına pardon baktığımız zaman bu e, tebliğin diyor ki güvenli internet hizmeti almayı tercih etmeyen kullanıcı standart profil üzerinden hizmet alır diyor. Standart profilden kastedilen ne? Bu da tanımlar maddesinde. Dördüncü maddenin K bendinde yer almakta. Standart profilde şöyle tanımlanmış. Kullanıcının erişebileceği internet site ve uygulamalarına ait bir sınırlamanın olmadığı, mevcut mevzuat kapsamında internete erişimin sağlandığı profil diye tanımlanmış. Dolayısıyla baktığımız zaman eğer kullanıcı internet hizmeti alırken, ADSL ya da fiber optik hizmeti alırken, ...ben güvenli internet hizmetinden yararlanmak istiyorum şıkkını işaretlememişse standart profil olarak kabul edilecek. ve Dolayısıyla şu anda nasıl erişim, erişime internete giriyorsa o şekilde girmeye devam edecek. Ancak benim karşı çıktığım bu tebliğde şu birincisi profillerin içerikleri belli değil. Yani bunu kurum yukarıdaki birileri e, tespit edecek ve siz de ona tabi olacaksınız. Muhtemelen vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kurul kurum böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duydu diye düşünüyorum. E, birincisi bu yani profillerin içerikleri belli değil. İkincisi bu devamlı güncellenecek deniyor. Bunun kim tarafından yapılacak? Acaba e, sektördeki Pardon, kimseler... Pardon güncellenecek olan nedir? Liste. Yani bir e, mesela aile profili var. Bu aile profilinin girebileceği... ...site, internet siteleri güncellenecek. IP adresleri, hı. domain name'leri vesaire güncellenecek. Yani ya kısıtlanacak ya da daha fazlalara eklenecek. Yani içerikle oynanacak. Kendi uygun gördükleri biçimde. <gülüyor> Tabii belirli bazı sitelere tercih etmişseniz e, giremeyeceksiniz. Hı hı. Ama dediğim gibi bu kullanıcının kendi tercihi. Evet ama, Eğer... evet. ama yine de e, yani mesela Yaman Akdeniz'in e, gündeme getirdiği bir dizi Endişe var. Onların başında bir kere bu şey geliyor standart bile olsa filtrelemeyi devlet yapacağı için hani bir kere filtreleme gerekçesiyle içerikle oynanma başlandı mı Hayır. artık geride... ...bir şey hareket şey, bir kabiliyeti kalmıyor. Yok, standart profil, Kimse kendi şeyini yapamayacak Standart profil diyor. açısından filtreleme öngörülmüyor. Evet. Standart ama, profil açısından böyle bir filtreleme yok. Ama filtreleme bir defa tabii... E, ...yani çok sevimsiz bir kelime. Yani onun yapılması... ...en azından belirli kullanıcılar açısından... ...bunun öngörülmesi... Ee, belki ciddi anlamda endişe uyandırmış olabilir bunun kurum tarafından açıklığa kavuşturulması en azından uygulamanın ne yönde olacağını görmemiz gerekir. Bu konuda öyle standart profil açısından herhangi bir filtreleme öngörülmüyor ama 5651 sayılı kanun vesaire diğer mevzuat hükümleri gene uygulanacak. O noktada bir tereddüt yok ama diğer aile profili çocuk profili yurt içi profil bakımından evet böyle bir filtreleme öngörülüyor. Evet. Bunun içerini bilmiyoruz devlet tarafından böyle bir şeyin yapılması devlet kurumları tarafından hoş bir şey değil arzu edilen şey kişilerin ailenin anne babanın kendisinin bu konuda bilinçlendirilmesi ne bileyim bir cd verilmesi işletmeciler tarafından efendim filtreleme yapmak istiyorsunuz bakın şu imkanlarımız var internet siteleri üzerinden bunlara böyle bir imkan verilmesi ki mesela titrinet üzerinde böyle bir imkan var. Yani e, insanlarda sansür hatırlatacak bu tür filtrelemeyi getiren bir takım düzenlemeler öngörülmesini hoş karşılamıyorum. Onu söyleyeyim ama düzenlemenin bizatihi kendisi aslında standart profil kullanıcılarına böyle bir filtreleme öngörmüyor. Evet. E, kamuoyundaki genel algılamanın aksine. Evet ama demin siz de hafifçe e, katıldınız, altını çizdiniz. Yani ortadaki içerik, erişilebilecek olan içerik isterse tümüne isterse belli bir bölümüne. Onunla oynanmaya başlandığı zaman esas tehlike doğuyor. Yani, e, İçerik bu, derken tabii internet sitesine internet erişim yoksa içeriği. içerikle işletmecilerin oynama imkanı yok. Çünkü i̇şte. onlar erişim sağlayıcı pozisyonu. Evet, evet. İçerik sağlayıcılar farklı. Servis sağlayıcı bazında şunları şunları yayına koyma deyip port bazında servis sağlayıcı bazında bazı sitelere erişimi devlet baştan engelleyecek istediğiniz i̇şte. kadar standartım ben deyin, istemiyorum deyin senin müdahaleni deyin. Zaten fiilen Türkiye'den giriyorsanız göremeyeceksiniz. Problem orada. Yani evet. Mesela Yaman Akdeniz'in şeyleri arasında enteresan bir tanesi daha var. Diyor ki yeni sistem altında port bazında da engelleme yapılacak. Yani BTK Türk Telekom'a zarar verdiği gerekçesiyle bazı portları kapatarak Skype'ı da yasaklayabilir diyor mesela Skype kullanımına. Oradaki filtreleme şununla alakalı mı? yani zannediyorum yanlış bir algılama var. ...o internet kullanıcılarına bu yarışım engellenecek. Yoksa mesela Http80 portunu kullanmakta Skype'ı... ...yasakladığınız zaman interneti yasaklıyorsunuz. Elinden gelse yapacak zaten bunu. Yani Bravo. bu portu i̇şte yasakladığınız yasakladığı zaman oradan. internet ortadan tabii, kalkacak. Tabii, Dolayısıyla tabii, tabii, tabii. öyle bir şey yapmasına imkan yok. Ama bu yasaklama dediğim gibi bu profili tercih eden kullanıcılar bakımından. Yani anne baba diyor ki kendi sorumluluğunu... Bizim devlet babamız, büyüklerimiz daha iyi bilir. Onlar yasaklasınlar. Biz de ilgilenmeyelim bu tür şeylerle. Yani çocuğumuzu okula verirken etti senin kemiği benim misali ederiz. ya. Aynı Geçen hafta konuştuk onu burada. Evet. evet yani her şeyi biz büyüklerimiz daha iyisini bilir anlayışındayız. Bence kişilerin birey olarak daha bilinçlendirilmesi ve bu konuda... E, ...anne babaya çok daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerekirdi. Böyle bir düzenleme yapmaktansa. Böyle bir şikayet olabilir. Böyle bir e, veli, e, insanlardan böyle bir dilek gelebilir, istek gelebilir ama... ...düzenleme yapılması gerekir gerekir miydi? O farklı bir şey tabii. Hukuk politikası algı bir şey. Böyle bir algılama var. Bunun giderilmesi gerekir. Sansür olacağına dair. Hı -hı. Filtreleme dediğimiz zaman işte Çin'de yapılan ne bileyim... ...bir takım ülkelerde yapılan... E, biraz, yasaklanması... biraz onlardan bahsedelim kalan vaktimizde. Üç... Ha, son bir dakikadayız. Ee, Şimdi kural olarak... Interneti... Riski bir daha o zaman... yani ...söz konusu risk nedir onu lütfen sizden... ...uzman diliyle bir kere daha alalım. İnternetin temelden, temelden yasaklanması bir defa kural olarak mümkün değil yani siz bir şekilde girebilirsiniz VPN yapabilirsiniz efendim anonim hizmet veren e, işletmeler var onlar üzerinden girebilirsiniz siz Türkiye'de giriyorsunuzdur ama işte siz Almanya'da ne bileyim Antikua Barbuda adalarında giriyor görünebilirsiniz bunları yapabilirsiniz erişim sağlayıcı bunu engelletir zaman onları yapmanız da mümkün değil. E, Yaman Akdeniz'in zannediyorum değinmek istediği nokta o yarım yarın tabii, bugün tabii. bir takım siteler yasaklanır da Ondan sonra bu tür sitelere tünel siteler dediğimiz sitelere erişimde engellenmedi, engellendiği zaman ki port bazında DNS alan adı değil IP adresi bazında da böyle bir yasaklama getirilmesi halinde Böyle bir şeyden söz edilebileceği söyleniyor ama dediğim gibi e, Toplumun bu kadar dinamik olduğu bir ortamda işte hakları savunan bu tür internet derneklerinin e, şikayet ettiklerini, e, Danıştay'a vesaire yetkili makamlara şikayette bulunduklarını biliyoruz. Bunun mümkün olmadığını, zaten internetin yasaklanması şeklindeki gayretlerin de e, sorumsuz kalacağını düşünüyorum. Çünkü internet öyle bir şey ki bakın, işte son şu olan e, devrimlere bakın, e, Kuzey Afrika'da olan ne bileyim değişik ülkelerde. Bunun yasaklanmasının imkanı yok yani. Facebook'tan insanlar haberleşirler, cep telefonu üzerinden haberleşirler, yurt dışından haberleşirler. Bir şekilde haberleşirler. Dumanla haberleşirler ama özgürlüklerine yine kavuşacaklarını düşünüyorum ben. Umuyoruz. Önemli olan o özgürlüğün tadını çıkartma. Özgürlüğe sahip çıkma. Umuyoruz. Ee, programın sonuna geldik Sayın Doçent Doktor Savaş Bozbel'e. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bir web adresi vererek kapatmak istiyorum. Siz de söylediniz. Vatandaş takip etsin hakkını. Özellikle blog yazarları evet. dava açmak istiyorlarsa i.net'de i.net'te.org.tr'de Mustafa Akgül Hoca bunların tip şeylerini hazırlamış dilekçeleri. Oradan e, kullanıp kolaylıkla e, ilerletebilirsiniz hak arayışınızı ki aramakta fayda var. E, programı burada kapatırken e, teknik masada arkadaşım Volkan'la birlikte tekrar iyi haftalar diliyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri.